Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Birleşmiş Milletler İklim Eylem Zirvesi önemli duyurulara sahne oldu. Devlet liderleri ve özel sektör temsilcilerinin iklim eylemi hakkındaki duyurular yaptığı zirveye damgasını vuransa, Greta Thunberg'in liderleri harekete çağıran akılcı ve duygusal haykırış oldu. Zirvede somut eylem ortaya koymadığı için söz alamayan Donald Trump da Greta'yı dinleyenler arasındaydı. Zirvede iklim eylemi konusunda önemli somut duyurular da yapıldı. Rusya, Paris Anlaşması'nı onayladığını zirvede açıkladı. Bu duyuruyla birlikte G20 üyeleri içinde Paris Anlaşması'na taraf olmayan tek ülke kaldı, Türkiye. Zirve sonu itibariyle resmi olarak 66 ülke sıfır emisyon hedefi üzerinde çalışıyor. 59 ülke ise iklim planlarını kesin olarak 2020 sonuna kadar açıklayacak. İklim eylem planının dışında da ülkeler özellikle kömür ve yenilenebilir enerji konusunda önemli duyurular yaptı. Yunanistan, 2028 yılı itibariyle ülkedeki tüm lignit kömürlü santralleri kapatacağını açıkladı. Yunanistan'daki mevcut toplam kurulu gücün yaklaşık dörtte birini lignit santraller oluşturuyor. Yani %25'lik bir değişimden bahsediliyor. Hindistan'da ise 450 gigawattlık güneş enerji santrali kurulacağı ilan edildi. Almanya da daha önce açıkladığı 2038'e kadar kömürlü termik santralleri kapatma planını yineledi ve kömür sonrası enerji küresel ittifakına katıldığını açıkladı. Böylece ittifakın üye sayısı 91'e ulaştı. İklim eyleminin finansmanı için kritik öneme sahip Yeşil İklim Fonu hakkında da önemli duyurular var. Fona 8 ülke toplamda 1,5 milyar dolar kadar kaynak aktaracak. Fransa katkısını 2'ye çıkaracak. Birleşik Krallık yaptığı kalkınma desteklerinden iklim eylemine vereceği katkıyı 2 katına çıkaracak. Ve iklim değişikliği mücadele için araştırma geliştirme bütçesini 1 milyar dolara çıkaracak. 35 trilyonluk değere sahip 100 banka. 1,5 dereceye uyumlu iklim hedefi koyduğunu açıkladı. Aynı şekilde 2,4 trilyonu yöneten 87 varlık şirketi ise 1,5 dereceye uyumlu iş planlarına hayata geçirme taahhütü var. Zirvede Türkiye ise özellikle ulaşım alanında önemli adımlar yapacağına dair açıklamalar da bulundu. Paris anlaşmasının onay sürecine dair ise herhangi bir açıklama gelmedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, trafikteki sera gazı salımını düşürmek için demiryolu taşımacılığında kat edilen mesafe hakkında bilgi verdi ve hızlı tren hatlarının önümüzdeki 5 yılda 5600 kilometreye ulaşacağını söyledi. Zirvenin kapanışında konuşan Antonio Guterres, bu zirvede önemli ilerleme kaydedildi. Ancak gidecek daha çok yolumuz var. Ülkelerden ve şirketlerin daha fazla iklim eylemi yapması gerekiyor ülkelere daha önce söylediğimi yineleriyorum. 2020 sonrasında hiçbir yeni kömür santrali yapılmamalı diyerek sözlerine noktaladı. Umalım Türkiye de bu uyarıya uyar. Britanya'nın en önemli hukukçularından Michael Mansfield hükümetlerin doğayı yasal olmayan bir şekilde yok etmesine karşı daha sıkı yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğine inanıyor ve gelecekte Et yemenin yasaklanabileceğini söylüyor. Mansfield bir zamanlar kapalı alanda sigara içmek gibi olağan sayılan durumların artık yasaklandığını söylüyor. Mansfield et yemenin bir doğa katliamı olarak sayılması önerisini İşçi Partisi Konferansı'nda açıkladı. Mansfield biliyoruz ki dünyada en büyük 3000 şirket et ve süt ürünleri üretimiyle gezegene 1,5 trilyon poundluk zarar veriyor. Biliyoruz ki Birleşmiş Milletler de dedi bunu et yemenin gezegene verdiği zarara baktığımızda gelecekte Bir gün etin yasaklanacağı fikri akıl almaz değil dedi. Mevcut küresel sera gazı emisyonlarının %25'i tarımdan, %25'in %80'i de et üretimi için hayvan yetiştiriciliğinden kaynaklanıyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün verilerine göre hayvan yemi için yetiştirilen soya, mısır gibi ürünler, su kullanım ve ormansızlaştırma, etin taşınması ve ihracatında kullanılan petrol gibi süreçler insan kaynaklı sera gazı salımlarının %18'inden sorumlu. Hükümetler Arası İklim Değişikliği panelinin Ağustos ayında yayınlanan İklim Değişikliği ve Arazi Özel Raporuna göre yem üretimi için ormansızlaştırılan alan ve hayvanlardan kaynaklanan metan emisyonu nedeniyle kırmızı etin sera gazı emisyon oranı çok yüksek. Rapor bu nedenle daha çok sebze, tahıl meyve ve kuru yemişin yendiği bir beslenme şekline küresel olarak geçilmesi gerektiğinin altını çiziyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu 5199 sayılı hayvanları koruma kanununda yapılması planlanan değişikliklere dair raporlarını sonlandırmak için bu hafta yeniden toplanıyor. Yunuslara Özgürlük Platformu'nun 2014'te Çevre Komisyonu'nda reddedilen Yunus Parkları ve Hayvanlı Sirkler'in yasaklanması talebi 5 yıl sonra diğer pek çok konu başlığıyla birlikte bu kez yine komisyonda değerlendirilecek komisyon üyelerinin hazırlayacağı raporda 4 Ekim'de kamuoyuyla paylaşılacak. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul milletvekili avukat Mahmut Tanal Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Buğdüz köyünde diatomit madeni arayan İsviçre merkezli maden şirketi yetkililerinin yanı sıra ilgili bakanlıklar, mülki idare yetkilileri, belediye yetkilileri hakkında Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığında suç duyurusunda bulundu. Tanah suç duyurcusu dilekçesinde maden şirketinin bölgenin yaşam kaynağı Devres Çayı'nın yanı başındaki noktada faaliyetlerini tamamladıktan sonra ihale öncesi taahhüt ettiği, islah çalışmalarını yürütmediği, maden sahasını kapatmadan arkada büyük bir çukur, enkaz ve doğa yıkımı bıraktığını dile getirdi. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.